Sıbhaneke la fahmelena ila ma fahemtena innaka entel cevabül kerim Rabb-i şrahli sadri ve yassirli amri vahlu l-ugdeten minisani yafqahu qavli ve ufavudu amri ila Allah inna Allah'a basiru l-ribat Rabb-i zidni inna ve ahirni bil-salihin Değerli Müslümanlar Geçen yaz mevsiminin nihayetinde Malumunuz olduğu üzere İbrahim Aleyhisselam suresini bitirmiştik. İbrahim Aleyhisselam suresi son olarak mücrimlerin, günahkarların ahirette nasıl gelecekleri, mahşerdeki hallerinin nasıl olacağını belirterek sona eriyor. Ama en son ayet-i kerime de Kur'an-ı Kerim'in mahiyetini çok özlü bir şekilde nasıl bir kitap olduğunu çok özlü bir şekilde ifade ederek bitiyordu. Diyordu ki ayet-i kerime هذا belâğun linnâs Bu insanlara bir tebliğdir. Bir bildiridir. Belak, Arapça'da aynı zamanda bir şeyin en ileri noktasıdır demektir. Kemal derecesini ifade eder. Yani bu kitap insanlara Allah tarafından gönderilecek en mükemmel, en muhteşem, en fevkalade. Beşeriyetin her türlü meselesini en yüksek düzeyde en mükemmel seviyede çözecek bir kitaptır. Ayrıca وَلِيُنْ ذَرُوبِهِ Ve bir de bu kitapla uyarılsınlar. Uyarılsınlar. Ali radıyallahu anh diyor ki اَنَّاسُ نِيَامٌ İza matu intebuh. İnsanlar dünya hayatındayken uyuyorlar. Uykudadırlar. Asıl öldükleri zaman uyanacaklar. Niye? Çünkü ölümle birlikte kitabın bu ilahi kitabın yüce rasulün bize bildirdikleri gaybi hakikatler'in tümü bizim için açıklık netlik kazanmış olacak. Ve bu kitabın bize anlattığı beyanlar, açıklamalar tarafımızdan aynel yakin görülerek, müşahede olunarak anlaşılacak. Bu hakikatin bu çapta görülmesine nisbetle dünyadaki bizim vaziyetimiz olsa olsa ancak bir uykudur. Onun için bu kitabın beyanında açıklamalarında, temliğinde ki ötesi olmayan bir tebliğdir bu. İnsanlara verdiği tebliğde anlattıklarını gözlerimizle görmesek dahi gözlerimizle görebilecek kadar bu kitabı yaşayıp bu kitabın uyarılarından öylece nasibimizi payımızı almamız gerekir. وَلِيَعْلَمُوا ma هُوَ اِلَٰهٌ وَاحِدٌ Bu kitabın bir diğer gayesi de insanların Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığını hiçbir ilah olmadığı hakikatini bilginin, ilmin en yüksek seviyesinde en yüksek düzeyinde bilmeleri ve öğrenmeleridir. Ve bir de وَلِيَذَّكَّرَ اُلُو albab. Özlü akıl sahipleri de iyice öğüt alsınlar diye gelmiş bir kitaptır. O halde bu ayeti kerime insanları Kur'an-ı Kerim'e karşı birkaç mertebeye bölüyor, tasnif ediyor. Bir, bütün insanlar için bu kitap nedir? Olabilecek en ileri derecede bir tebliğdir, bir bildiridir, bir beyandır, bir açıklamadır. Onun bu açıklamalarının ihtiva ettiği uyarılardan hepsinin nasiplerini almaları istenir. Ama hepsi, Vaka olarak almazlar. Bir kısmı alır, bir kısmı almaz. Bunun neticesinde bir hakikati idrak etmeleri gerekir. O uyarmanın neticesinde veya uyarı ne zaman onlara fayda vermeye başlar? Allah'ın bir ve tek ilah olduğuna iman etmeleri halinde. Bu kitabın faydası onlar için tahakkuk etmeye başlar. Allah'ın bir ve tek ilah olduğuna iman eden bir kimse artık imandan önceki haliyle imandan sonraki hali arasında hiçbir münasebet kalmaz. Hayatını tamamıyla değiştirir la ilahe illallah. La İlahe İllallah'ın bir hayat nizamı vardır. La İlahe İllallah'ın bir akidesi olduğu gibi bir hayatı, bir ahlakı, bir duruşu söz konusudur. Dolayısıyla bundan yani bu beyandan, bu ilimden La İlahe İllallah'ı bir hayat nizamı olarak kabul edenler Gerekli sonuçları çıkartırlar ve onlar bu beyandan ibret alan akıl sahibi kimseler olurlar. Yani imandan sonra insanın bu imanın kendisinden istediği hayatı ve ahlakı yaşayıp sahiplenmesiyle hangi mertebeye yükselir? Özlü akıl sahipleri. Sahiplerinin mertebesi. Sure bu şekilde bitiyor. Yani İbrahim Aleyhisselam suresi. Şimdi yavaş yavaş tanımaya çalışacağımız Kur'an-ı Kerim'in 15. suresi Hicr suresi de bu son ayet-i kerimeyi tarihteki ümmetlerin Risaletlerin müşahhas örnekleriyle bu hakikat tarih şeridi içerisinde veya tarihin derinlikleri içerisinde kıyamete kadar ebedi ibret ve dersler halinde ne yapılacak? Bu ümmete aktarılacak. Böylelikle Resullerin beyanları karşısında Resullerin tebliğleri karşısında ümmetlerinin nasıl bir tavır ve tutum takındıklarını göreceğiz. Bunlar arasında iman edenlerin özlü akıl sahiplerinin ne şekilde hareket ettiklerini ve dünyada ve ahirette akıbetlerinin nasıl olduğunu buna karşılık iman etmeyenlerin bu tebliği red ve inkar edenlerin dünyada ve ahiretteki hal ve vaziyetlerinin nasıl olduğunu bu ayet-i kerimeler, bu sure daha doğrusu bize açıklayarak İbrahim aleyhisselam suresinin bu son ayet-i kerimesini bizlere tarihteki örnekleriyle oldukça yoğun, çarpıcı, etkileyici ve kısa ayetlerle, çok etkileyici ifadelerle bizlere muhteşem dersler olarak verecektir. Her zaman için iddiasızlığımızı tekrarlamaya gerek yok. Biz eğer bunları sunarken siz kardeşlerimize şu okyanuslar bile benzetme yönünde hafif kalacak emsaldeki bu geniş Kur'an'dan bir damlayı örnek olarak gösterebilirsek, önünüze koyabilirsek, yapabileceğimizin belki çok büyük bir kısmını ifa etmiş oluruz. Dolayısıyla bu ayeti kerimenin bu surede adım adım nasıl tecelli ettiğini sonuna kadar izah edebileceğimizi iddia etmekten Allah'a sağlıyoruz. Böyle bir iddia, çok büyük bir iddia. Fakat mümkün mertebe, gücümüzün, takatimizin nispetinde tanımaya çalışacağız. Sure 99 ayet-i kerimedir. Sonlarına doğru Ashab-ı Hicr'den bahsedilmektedir ve bundan dolayı bu ayet-i kerime bu sureye Hicr suresi denilmiştir. Hicr ashabının yaşadığı bölge Medine'nin aşağı yukarı kuzey doğusunda bugünkü Medine ile Umma Amman şehri arasında eskiden halen vardır. Ürdün'ün Hudut şehridir. Tebuk civarlarında bir yerdir. İleride gelecek daha önce Araf suresinde de Hicr ashabından söz edilmişti. Burada da onu söz konusu edilecek. O söz konusu edeceğiz daha doğrusu ayet-i kerimeler münasebetiyle. Malum sureler birbirlerinden ta Peygamber a.s. zamanından beri Tevbe suresi hariç Bismillahirrahmanirrahim ile ayrılmaktadır. Sure elif, lam, ra diye başlıyor. Bildiğiniz gibi bunlara Kur'an ilimleri arasında yani tefsir ilminde mukatta harfler adı verilir. Bunların tercih edilen görüşe göre manası şudur. Kur'an Peygamber Aleyhisselatü selam nazil olduğu zaman ve daha sonra inkarcılar yakın zamanımızda oryantalistler Kur'an'ı Muhammed çeşitli kaynaklardan yararlanarak gerek şahıs gerek kitap yararlanarak yazmıştır, telif etmiştir. Şairdir demişlerdir, sihirbazdır demişlerdir, kahindir demişlerdir. Yani Kur'an'ın Allah'la bir irtibatının olmadığını söylemek istemişlerdir. Kur'an-ı Kerim de aksini iddia ediyor. Bu kitapta Muhammed aleyhissalatü vesselam başta olmak üzere hiçbir beşerin bir harf, bir harekelik kader dahi bir payı yoktur diyor. Ve Kur'an diyor ki eğer bu kitabın beşer teelifi, beşer ürünü olduğu iddiasında doğru olduğunuzu kabul ediyorsanız, insanları ve cinleri hep birlikte yardıma çağırın ve bu Kur'an'ın surelerinden bir suresinin benzerini meydana getiriliyor. Burada bütün iddialar havada kalır Çünkü benzeri meydana getirilebilmiş, Değil. Öyle bir imkan yok. İşte burada Kur'an-ı Kerim diyor ki az önce İbrahim Aleyhisselam suresinin sonunda ne dedi? هَذَا <gülüyor> بَيَانٌ dedi. Bu insanlara yapılmış bir beyanattır, bir tebliğdir. Bir bildiridir. Bir ifade yerindeyse manifestodur. Ama İnsan eliyle yazılmış bir deklarasyon, bir kitap, bir bildiri değildir. Eğer insan mahsulüdür diyorsanız, insanların kullandığı aynı harfleri kullanarak bu kitap meydana gelmiştir. Arap alfebesindeki harfler neyse bu harfler kullanılmış. Bu harflerden kelimeler, bu kelimelerden cümleler, ayetler, sureler... Ve kitabın tamamı meydana gelmiştir. Böyle bir tebliğ ortaya çıkmıştır. Bu kitabın mucizevi yönleri o kadar çoktur ki bunu saymakla bitirmek mümkün değildir. <gülüyor> Belki beşerin yapabileceği bir güç değildir ama bir iş değildir ama bazen Kur'an-ı Kerim'in tamamının bir ayete veya kısacık bir sureye yerleştirildiğini hissedebiliyorsunuz. İmam Şafii'nin Asır Suresi hakkında söylediği gibi. Şimdi bazen Kur'an-ı Kerim'in bütün manalarının bir veya birkaç ayet, bir kısacık sure veya bir küçücük kısa da yerleştiğini gizlendiğini toplanıp saklandığını belki etraflıca izah edemeyebilirsiniz ama ne yapabilirsiniz hissedebiliyorsunuz anlayabiliyorsunuz bunun en güzel örneklerinden bir tanesi de Allah Alem Fatiha suresi Kur'an-ı Kerim'in bütün muhtevası bu surede var ve biz bunu hissedebiliyoruz fark edebiliyoruz ve bu kitap bunu yaparken insanların kullandığı dili, bu dilde kullandıkları harfleri kullanarak bu kitap indirildi, öyle meydana geldi. İşte diyor ki Elif, Lam, Ra ve benzeri sure başlangıçlarıyla, mukatta harfleriyle Cenab-ı Allah, bakın işte sizin insan eseridir, Muhammed'in haşa eseridir dediğiniz bu kitap, sizin de kullandığınız bu harflerden bu kelimelerden oluşuyor haydi siz de bu harfleri kullanarak bir dil konuşuyorsunuz bir edebiyatınız var her türlü ihtiyacınızı meramınızı bu dili kullanarak ifade ediyorsunuz şiirlerinizi hutbelerinizi tartışmalarınızı konuşmalarınızı o zamanın şartları içerisinde iftiharlarınızı övünmelerinizi yergilerinizi hep bu harfleri, bu kelimeleri, bu lafızları kullanarak yapıyorsunuz. Buyurun. Sizin bildiğinizden farklı bir malzeme kullanmıyor bu kitap. Eğer binanın yapı taşları da benzetilecekse malzeme aynı malzeme. Aynı malzeme. Nasıl ki diyelim ki her taşı toprağı bulan Mimar Sinan olamamışsa bu bir insan gücü arasındaki farkı anlatıyoruz sadece. İnsanlar için bu büyük farklılıklar olduğuna göre nasıl ki her bir edebiyatçı fuzuli değilse değil mi? Nasıl ki her edebiyatçı Şeyh Galip değilse nasıl ki her edebiyatçı Mehmet Akif değilse nasıl ki her edebiyatçı Edebiyatçı olmayanlardan bahsetmiyoruz. Her edebiyatçı Necip Fazıl değilse, Sezai Karakoç değilse mesela. Hı? Aynı şekilde her Arapça konuşan da bırakalım Kur'an-ı Kerim'i iyi bir Arap edebiyatçısı düzeyinde de bir eser ortaya koyamaz. Dolayısıyla Kur'an ta baştan Birçok surede bu şekilde Elif, Lam, Mim, Elif, Lam, ra kaf Hâ, Ya, Ayn, Sâd, Sâd, gibi mukatta harfler dediğimiz özel harflerle başlayarak buna dikkat çekiyor. Ve diyor ki önceki sureyle bağlantılı olarak işte bu beyanın oluştuğu meydana geldiği harfler sizin kullandığınız bu harflerdir. Bu beyan bu tebliğ kıyamete kadar insanlığa bir inanç, bir hayat yolu, bir ibadet nizamı, bir devlet düzeni, bir siyaset, bir ahlak, bir medeni ilişkiler, hükümleri, kanunları. Kısacası maddi ve manevi, hayatın tamamını kuşatan, Fert ve toplum olarak, bireysel ve sosyal hayatı bütün yönleriyle, siyasetiyle, ahlakıyla, iktisadıyla, devletler arası ilişkileriyle, dünyada görülebilecek her türlü insan gruplarının barışçıl veya savaş maksatlı her türlü ilişkileriyle alakalı mükemmel bir beyan, eksiksiz bir beyandır bu kitap. Ve siz bu kitabın insan ürünü olduğunu söylüyorsunuz, değil. İspatlayınız diyor, ispatlayamazsınız diyor. İspatlayamayacağınızı ortada, ben size meydan okuyorum diyor. Allah'ın dışında insan ve cin kaç kişi varsa size yardım edecek. Buyursunlar gelsinler ve onun bir suresinin benzerini, yani bir beyanının, bir açıklamasının, mesela bir İbrahim suresinin, mesela bir Hicr suresinin, mesela bir Kevser suresinin bir benzerini ortaya koyuyor. O halde siz evvela şunu kabul edin. Bu kitap sizin düzeyinizde bir insanın eseri değildir. Bu çok önemli bir noktadır. Niçin? Çünkü... Bu kitabın Muhammed'in kitabı olduğunu Aleyhisselam ispatlayabilselerdi şöyle diyeceklerdi. Ey Muhammed, sen de bir adamsın, biz de bir adamız. O halde senin sözün niye bizimkinden farklı olsun? öyle olsaydı gerçekten haklı olurlardı. Fakat unuttukları bir nokta vardı. Siz gerçekten o kadar özgür insanlar mısınız? Peki şimdiye kadar niye sizin gibi şahsiyetlerin cahili hükümlerine tabi oldunuz? 14 asır önce Kur'an-ı Kerim'in sorduğu bu soru günümüzde de geçerli. Madem bütün çabanızı Kafirlerden bahsediyoruz. İslam'a gareskarlardan bahsediyoruz. Çabanızı, gayretinizi bu Kur'an'ın Muhammed'in ürünü olduğunu ispatlamaya kalkıştınız. Ve ispatlayamadınız. İster kabul edin ister etmeyin. Hakikat ortada. O halde ispatlasaydınız söylemeniz mümkün olan sözü de söyleyemiyorsunuz. Neydi o? Ya Muhammed bu sözü 14 asır önce söyledi. 14 asır önce bir insanın söylediği ve Allah'tan getirdiğini iddia ettiği bir kitaba mı uyacağız diyeceklerdi. İspatlayamadılar ama bu söylemek istedikleri doğrudur. Biz de diyoruz ki kardeşim bize bu yasaları, anayasaları, sistemleri Felsefeleri, doktrinleri, adı, sanı, sınırı, hududu, başlayıp bittiği nokta ne olursa olsun, dayatanların, beşeriyete bunları takdim edenlerin hepsi de insandır. Bizden ne farkı var? Ben özgür bir insan olarak benim gibi bir insanın bana biçtiği gömleği keyfine göre benim vücuduma göre değil kendi keyfine göre biçtiği elbiseyi giyme, giymek zorunda değilim istersem giyerim istemezsem giymem eğer o elbise beni rahatlatacaksa benim bedenimi elbise olarak bedenime karşı yapması gereken vazifeleri ifade edebilecekse ve ben buna inanırsam alır onu kullanır değilse almam kullanmam itibar etmem. Benim özgür olmam benim böyle davranmamı gerektiriyor. İşte biz de onlara aynı mantıkla aynısını söylüyoruz ve diyoruz ki madem sizler bu Kur'anı Muhammed'in kitabı olarak kabul etmemenizi etmeyeceğinizi ima ettiniz ki haklısınız, eğer gerçekten Muhammed'in sözü olsaydı, o da bir insandı, çünkü kendi, Kur'an-ı Kerim'in kendisi söylüyor, ey Muhammed de ki ben sizin gibi ancak sizin gibi bir insanım, bir beşerim. Ama bir cümle daha ekliyor, yuhâ ileyh, ma ana beşerûn mithlukum, yuhâ ileyh. Onlar birincisini alarak hareket ediyorlar, hay hay, biz hakikati yarım almaları halini bile tartışmazımız gereği kabul ediyoruz. Doğru kabul ettiğimizden dolayı değil. Onları kendi delilleriyle ne kadar kabul etmekte samimi olduklarını ortaya çıkarmak için kabul ediyoruz. Peki madem bu Kur'an Muhammed'in sözüdür diye kabul etmek istemiyorsunuz. Niye kendiniz ürettiğiniz felsefi sistemleri, siyasi sistemleri, ahlaki sistemleri Üstelik söyleyenleri, oluşturanları da çoğu zaman belki belli değil. Bana dayatmaya kalkışıyorsunuz. Bundan sonra ikinci nokta daha geliyor. Resule vah yolunduğu Çünkü ayet-i kerime böyle diyor. Bu insanlara bir beyandır. İnsanlara böyle bir beyanı ancak insan üstü bir kudret verebilir yapabilir. Bu beyanın muhtevasına ancak insanüstü bir kudret insanlığı uymaya davet edebilir. İşte elif, lam, ra ile bu ve benzeri hakikatlere bir önceki ayet-i kerime yani surenin İbrahim Aleyhisselam suresinin son ayet-i kerimesiyle irtibatlı olarak Böyle söylenmek isteniyor. Devam edelim. Kur'an-ı Kerim'in her bir ayeti hatta her bir kelimesi aynı zamanda kendisi bir yoldur, aynı zamanda bir köprüdür, aynı zamanda kelime bir köprünün ifade yerindeyse iki yakasını bağlayan iki tane önemli ayaktır. Onun için Kur'an-ı Kerim defalarca benzeri şeyler söyledim, biliyorum. Kur'an-ı Kerim çok muhteşem bir irtibat örgüsüne sahiptir. Bunu tamamıyla idrak etmek, beşer gücünün çok üstündedir. Fakat her bir mümin, Cenab-ı Allah'ın nasip ettiği kadarıyla, Kur'an-ı Kerim'de, allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'den kendisine nasip edeceği fütuhat Kur'an-ı Kerim'i anlama lütfu kadarıyla bunu hisseder anlar idrak eder. Müthiş bir örgü. İşte bunu bazen bu şekilde izah etmeye çalışıyoruz. Şu anda yapmaya çalıştığımız bu hususlardan sadece bir veçedir. Arkası geliyor. Ayetin devamı yani. Elif, Lam, Ra tilke ayatü'l kitab şunlar var ya şunlar yani önce okunan ayetler bundan sonra okunacak ayetler bu kitabın ayetleridir. Ne demek? Şu demek. Yani her bir ayet tek başına bu kitabı temsil edebilecek kadar muhteşemdir. Ve bu kitap her bir ayetiyle anlatılacak kadar muhteşem bir bütünlük, bir mükemmellik başından sonuna kadar bir mükemmellikle arz edilmiş mucizevi bir kitaptır. Bu kitabın tamamındaki mucize ve mucizeler ne kadar büyükse, her bir ayetinde ayrı ayrı tecelli etmektedir. Veya her bir ayet, milyonlarca yüzü olan, ve o yüzlerin her birisinden sayılamayacak kadar çok ışık demeti sunan, tasavvuru belki mümkün olmayan büyük bir kristale benzer. Nereye bakarsan ayrı bir ışık, Nereye bakarsan ayrı bir güzellik, ayrı bir cazibe. Muhteşem bir kitaptır. İşte onu söylüyor bu. Öyle bir kitaptır ki bu. Ve bu ayetler öyle ayetler ki, öyle sıradan ayetler değil. Bu ayetler bu kitabın ayetleridir. Dolayısıyla bu kitabı ne kadar tanıyorsanız, bu ayetlerin de ne kadar muhteşem olduğunu o kadar anlayacaksınız. Hepsi birbirine girmiş. Öyle muhteşem bir şey bu. Ve Kur'an'in mubin ve apaçık bir Kur'an'ın ayetleridir. Kitap, Kur'an bu ayet-i Birçok müfessire göre eş anlamlıdır. Yani Kur'an'dır. Kitaptan da kasıt Kur'an'dır. Kur'an'dan da kasıt kitaptır maalesef. Bazıları da Kur'an-ı Kerim'in kendine ait mucizeleri olduğu gibi Cenab-ı Allah'ın daha önceki peygamberlere indirmiş olduğu kitapların da mucize özellikleri vardır. Mucize teşkil eden birçok yönleri vardır. Onların da ayetleri mucizeydi. Dolayısıyla burada Kur'an-ı Kerim'in bu kısacık ayet-i kerimesi hem bu kitabın Kur'an-ı Kerim'in hem önceki kitapların mucize olduğuna, ayetlerinin mucize olduğuna işaret ediyor. Mucizeden kastımız da burada kitabın mucize olması sadece bunun lafzan, kelime olarak, cümle olarak benzerinin meydana getirilememesi değil... Kur'an-ı Kerim'in bütün olarak kitap olarak mucizesi anlaşılıp idrak edilmesi ve hayata teklif edilen teklif ettiği nizamın anlaşılmasıyla nizamın anlaşılmasıyla ne kadar büyük bir mucize olduğu da o zaman anlaşılır. Eğer kitaptan kasıt önceki kitaplarsa Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'e burada bir üstünlük vermiş olduğunu Kur'an-ı Kerim'i ek bir sıfat ile nitelendirmekle ne yapmış olmaktadır? Göstermiş olmaktadır. Çünkü öbür kitapları sadece elif lam ile belirtili bir isim halinde zikrederken Kur'an-ı Kerim'i bir vasıf ile önemli bir vasıfı ile ne yapmaktadır? Nitelendirmektedir. Ve Kur'an'in Mubil. Mubil aslında ism faildir. Açıklayıcı demek. Yani Türkçedeki etken ortaç. Açıklayıcı. Ama iki manayı ihtiva ediyor. Hem açıklayıcı hem bizatihi açık. Bu kitabın hem kendisi açıktır. Hem de açıklamaları da açıklayıcıdır. Kitabın hiçbir cihetinde, hiçbir yönünde en ufak bir kapalılık yoktur. Bu öyle bir kitaptır. Lafızlarıyla apaçıktır. Bu lafızların delaleti itibariyle apaçıktır. Gösterdiği hedefleriyle apaçıktır. Dile getirdiği hakikatleri itibariyle apaçıktır. İman edenlere teklif ettiği nizamıyla hukukuyla, cezasıyla, ahlakıyla, siyasetiyle apaçık bir kitaptır. Kapalı hiçbir tarafı yoktur. Bu kitap ifade yerinde ise seba ile arz irtibatını sağlayan bir kitaptır. Gökle yer ve bu kitap sayesinde birbirine bağlanmıştır. Cenab-ı Allah semadan indirdiği bu kitapla, semadaki rahmeti ebedi olarak beşeriyetin istifadesine arz etmiş oldu. Onun için Cenab-ı Peygamber hadis-i şerifinde kitap Kur'an diyor Allah'ın yere uzattığı ipidir diyor. Ona sımsıkı sarılmayı emrediyor. Yani bu kitaba tutunan yücelir, maddi boyutlarıyla da yücelir, manevi ölçekleriyle de yücelir ve büyür. Bu kitap, Allah'ın kendisiyle bir takım kimseleri yükselttiği, ve bir takım kimseleri kendisiyle yine alçalttığı bir kitaptır. Onun için ümmet olarak gerçekten bu kitabın kadru kıymetini çok iyi bilip idrak etmek zorundayız. İyi anlamak zorundayız. Ama bir gün gelecek herkes bu kitabın kıymetini anlayacak. Fakat bazıların için iş işten geçmiş olacak. İşte bunu da bir sonraki ayet-i kerime ifade ediyor. <gülüyor> Diyor ki Rubemâ yeveddül lezîne keferû levkânû muslimîn Kafir olanlar bir zaman gelecek. Ah keşke Müslüman olsaymışlar diye çok arzu edecekler. Öyle bir zaman gelecek diyor. Ah keşke Müslüman olsaydık. Keşke toprak olsaydık. Diyecekler de. Bakalım ellerine geçecek mi? Bu yani gelecekte cereyan edecek hadiseleri, hakikatleri Cenab-ı Allah'ın dünyada insanlara hatırlatması bu kitabın gerçekten açıklayıcı olmasının bir neticesidir. İnsanlara bir önceki surenin son ayetinde belirtildiği gibi İlahi bir beyan olmasının bir neticesidir. Bir tecellisidir. Kıyameti Cenab-ı Allah adeta önümüzde cereyan edecek bizi ilgilendiren kilit hadiseleriyle ne yapıyor? Anlatıyor. Bu olacak bir hadisedir. Cenab-ı Allah gaybı nereden bilsin? Benim kiminle evleneceğimi nereden bilsin? Diyenlere hatırlatılır. Kafirler keşke Müslüman olsaymışlar. Daha uzak, kıyamette olacak bir hadiseden bahsediliyor. Keşke Müslüman olsaymışlar diye aşırı derecede temenni edecekler. Vallahi yarını bilmeyen Allah Allah olmaz. Ben bilmiyorum. Allah da bilmiyorsa ne fark kaldı aramızda? <Gülüyor> Maşallah. cenab Allah bizi bakın bu büyük tuzaklardır bunlar. Fitnelerdir bunlar. cenab Allah bizi gafil anlarımıza av yapmasın. Bu büyük şeylerdir. Rabbim korusun. Bu şekilde av olmuş insanlara da bir an önce cenab Allah intibah versin, rüştlerini ilham etsin. Bizleri onları sırat-ı müstakimden ayırmasın. Vallahi öyle kimse adına kötülük temenni edebilecek durumumuz yok. Kimseyi kötülüğünde kalsın diye dileyecek, isteyecek halimiz yok. Bu müminin rahmetine, müminin Allah tarafından kendisine verilen mesaja, misyona aykırıdır. Biz başkalarının kötülüklerini isteseydik, kendimizi yorup da insanlara tebliğ etmenin yollarını aramazdık. Bunun da ötesi Allah yolunda cihadı, en büyük ibadet, en yüksek ibadet gören bu din mensupları olarak gerektiğinde kendimizi ölüm riskiyle karşı karşıya bırakmazdık. Müslüman, gerçek manada insanları seven insandır. Mümin olsun, kafir olsun. O kadar seviyor ki onları, gerektiğinde onların saadeti için dünya hayatını dahi, dünya malını dahi feda edebiliyor. Onun için biz herkes için hayır dileriz. Ama Rabbim ve onlar dilerler dilemezler o ayrı bir konudur. Evet öyle diyecekler. Keşke Müslüman olsaymışlar diye çok arzu edecekler. Fakat dediğimiz gibi iş işten geçmiş. Peki bu durumda olan ahirette bu temenniyi yapacak olanlar dünyada nasıldır? Bu davaya karşı ve ilk muhataplarının yüce Resul'e karşı, Kur'an'a karşı tutumları olumsuzdu. Bir karşı duruştu. Peygamber de bundan müteessir oluyordu. Biz de onun ümmeti olarak çok daha küçültülmüş bir ölçekte olsa bile insanların günahkarlıklarından müteessir oluyoruz, üzülüyoruz. Dalalet içerisinde kalmaları bizi üzüyor. Endişelendiriyor. Fakat kendinizi harap etmeyin diyor Cenab-ı Allah. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam başka olmak üzere. Herkese bu duyguyu yaşadığı ölçekte hitap ediyor ayet-i kerime. Herkes peygambere bu konuda ne kadar yakınsa bu ayetin o kadar muhatabıdır. Diyor ki... Zerhüm yakulu ve yetemettu ve yulehhemül emel. Bırak onları. Yesinler. Dalabildikleri kadar zevklerine dalsınlar. Geleceklere dair kuruntular ve temenniler de onları oyalayıp dursun. Yakında bilecek. Onlara tehdit, onların bu haline üzülen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a onun şahsında da onun ümmetine nedir? Bir tesellidir. Yani ayetin ve benzeri ayetlerin mesajı şudur. Siz size düşen görevi yapmadığınız veya kusur bıraktığınız zaman üzülün. Yaptınız fakat onları etkilemedi. Ona üzülmeyin. Üzülmenizi gerektirecek bir hal yok. Çünkü siz vazifenizi yapmadığınız veya vazifenizde kusur yaptığınız zaman üzülmeniz ve öyle üzülüp de kendinizi kaybetmeniz. Hayır İslam bunu istemiyor. Üzülmek bizi tövbeye yönelttiği zaman değerli. Üzüldüm. Ondan sonra çok affedersiniz aynı haltı karıştırmaya devam ettim. Bu kıymet yok ki. Gerçekten üzülüyorsam samimi olarak yaptığım hatayı tekrar etmeyeceğim. Onun için İslam Müslümanın her zaman yenilenmesini sağlayan müstesna bir tezgahtır. Müstesna bir fabrikadır. Her an seni ifade yerindeyse rektifiyeden geçirip sıfır kilometreye irca ediyor Tövbe edersin, bitti. Etta'ibu minezzembi kemellâ zembele. Ne kadardır? Var mı böyle bir nimet başka bir yerde? Günahından tövbe eden günahsız gibidir. Al sana sıfır kilometre. Hiç yıpranmamış bir ruh, hiç söyleyeyim, günah işlememiş bir kalbe sahibi onu veriyorsun. El verir ki tevbe et. Kim hacı mebrur ile hacc ederse yani kabul edilebilir bir hacc ile hacc derse, annesinden doğmuş gibi olur. Yine kilometre sıfırladı. En büyük imkanlar bunlar. Allah için gizli bir sadaka ver. Sağ elinin verdiğini sol elin görmeyecek şekilde al sana gölgenin olmadığı bir zamanda Cenab-ı Allah'ın arşının gölgesi altında barınmak müjdesi. Tenhada Allah'ı zikret gözlerinden yaşaksın. Onun korkusuyla Al sana aynı müjde. İslam böyle insanı yeniliyor. Dünya seni bunaltsın, kıl iki rekat namaz, aç kalbini Allah'a, yalvar ona, Müslümanların üzerindeki zulümleri, gaddarlıkları, def etmesi için, acizliğini, senin gibi de diğer Müslümanların acizliğini itiraf et, onun gücüne, kudretine sığın, Yardımını, imdadını iste. Kalbindeki bütün sıkıntıları Cenab-ı Allah o mübarek dua ile feraha tebdil veriyor. Çünkü sıkıntılar, ızdıraplar insanın hayatta kalma mücadelesini, azmini yer bitirir. Müslüman ise zorluklar karşısında eriyen, biten bir insan olamaz. Olmamalıdır. Müslüman ifade yerindeyse hani bir zamanlar diyelim ki spor aletleri vesaireleri falan filan yoktu. Nasıl insanları güçlendiriyorlardı? Darbelere maruz bırakarak rüzgarlara, dalgalara vesaireyle bir şeylerle yapıyorlar. Aynen böyledir. Müslüman hayatın zorluklarıyla özellikle dava adamı olan hayatın zorluklarına göğüs gere gere ...güçlenen ve büyüyen bir insandır. Böyle büyüyen, böyle bir iman ve azme sahip olan bir insan... ...tek başına dahi kalsa, dünya bir tarafta olsa... ...kendisi bir tarafta kalmayı becerir. Ve hayatından, prensiplerinden, ahlakından... ...duruşundan, imanından, hakidesinden sana kadar zarar vermez. Fedakarlık etmez. Tenzilatı olmaz. Hiçbir şey feda etmez. Bu nedir? Ve entumul e'levne in kuntum müminindir. Bu ayetin tecellisidir. Mümin iseniz yenilseniz dahi en üstün sizlersiniz demek yani. Çünkü siz imanınızla onların güçlerini, zulümlerini kullanarak sizi getirmek istedikleri çizgiye gelmiyorsunuz. Gelmiyorsunuz. O konuda uzunca bir hadis var. Şimdi değil belki başka bir zaman hatırıma gelirse, fırsat olursa onu aktarırım. İmanın insanı ne kadar güçlü olduğuna dair müstesna bir hadis-i şeriftir. Şey inşallah. Burada işte gördüğünüz gibi ayet-i kerime onlara meydan okuyor. Ve peygamberi dava adamını dava adamlarının başı önderi büyük önderi ne? Teselli veriyor. Bırak onları diyor. İşte bu, bu düzey nedir? Hayvan düzeyidir. Yesinler, zevklensinler. Hayvanlardan tek bir farkı hayvanın dünyevi ümidi, umudu yok, emeli yok. Bir de emellerini kursunlar, oyalanıp dursunlar. Yakında bilecekler. Yakında bilecekler. Neyi bilecekler? Öyle dehşetli şeyleri bilecekler ki anlatılmaz. Tasavvur etsinler bakalım edebildikleri kadar. Ayet-i Kerime burada onları tehdit ediyor. Ve mümine de teselli ediyor. Yani bu can bu bedende kaldığı sürece müminin davasından feragat etmesi davasından vazgeçmesi, kendisinin hatta ümmet olarak hepsinin, karşı karşıya kaldıkları zorluklar, sıkıntılar ne olursa olsun, imanlarından ve imanlarının gerektirdiği duruşlardan, bir adım gerilemeleri, geri atmaları mümkün değildir. Bir, iki, bu davada ümit kesmek yoktur. Duruşunuz sağlam olduğu sürece, Mukadder yenilgilerin size ve davanıza zararı olmaz. Elverir ki biz duruşumuz, bizim duruşumuz akidemizle örtüşen, yüce, örneğim, yüce örneğimizin örnekliğiyle bağdaşan bir duruş olsun. Yenildiğimiz zamanlarda bile veya yenilmiş göründüğümüz zamanlarda bile zafer bizimdir. Niçin? Çünkü bizi yenmek isteyenlerin bize dayatmak istedikleri bir şey vardır. Kendi inançları ve kendi hayat düzenlerini kabul etmek. Biz ise yenildiğimiz zamanlarda bile, dünya ölçekinde yenildiğimiz zamanda bile onların inançlarını, onların değerlerini, onların hayat dayatmak istedikleri hayat nizamını, zerresini dahi kabul etmiyoruz. Kendi irademiz ve gücümüzle onlara ait hiçbir şeyi kendi hayatımıza sokmuyoruz soktuklarımızdan, taksirlerimiz dolayısıyla da Rabbimizden tövbe ve istiğfar ederiz. Onun için bizi yenemezler. Farkında olsunlar veya olmasınlar. Allah'ın nuru üflemekle sönmez. Değil Allah'ın nuru. Herhangi bir nur, mümkün değil. Bütün beşeriyet onu söndürmek için üflese söndüremezler. Nurun böyle bir özelliği vardır. İşte bu dinde öyle bir nurdur. Onu söndüremezler bu. Biraz ara verelim ondan sonra kaldığımız yerden devam ederiz inşallah.